وَالشَّرَّ الْاُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا muhdesetin مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ve دَلَالَةٍ فِي نَّارٍ <gülüyor> Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse... Onu hiç kimse sapıttıramaz. Kimi de sapıttırırsa Allah'tan başka hiç kimse ona hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur. Ve o şeriksiz olarak birdir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölü. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yeğen Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Amellerin en kötüsü, kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklıkta ateştedir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli abilerim ve kardeşlerim, bugünkü dersimizin mevzusu, dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Dünya hayatını, Ahirete tercih, et, tercih mi ediyorsunuz? Bu denli ithamlar, uyarılar, tenkitler Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bunları çokça zikretmektedir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُرُ Dünya hayatı sadece aldatıcı bir geçimlikten ibarettir. Veyahut dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir ve başka ayetlerde velel ahiretu hayrun hayrun lek Ey Muhammed, dünya ahiret hayatı dünyadan senin için daha çok hayırlıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle birçok uyarıda bu mesele hakkında birçok uyarıda bulunmuştur. Ama maalesef hiç kimse bu uyarıları, bu tenkitleri, bu ikazları Acaba ben miyim diyerek kendi üzerine alınarak kendisini hiç hesaba çekmiyor. Nefsini hesaba çekmiyor. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bu denli ikazlarda bulunmuş, yani sıkça tekrarlanıyor, o zaman toplumlarda ve daha sonraki gelecek olan nesillerde, toplumlarda mutlaka bu sorunlar da tekrarlanacaktır. Allah Azze ve Celle sürekli bunları tekrarlıyorsa sık sık, bir toplumda ve daha sonraki gelecek nesiller içerisinde bunlar sürekli yani sorun olarak meydana gelecek olan şeylerdir. Onun için bu sorunlar tekrarlandıkça Kur'an ve sünnette gelen nasihatler ışığından ister istemez bunlar da kendiliğinden tekrarlanacaktır. Yani bir soruna binaen Allah azze ve celle kitabında ve Resulullah aleyhissalatü vesselam da sünnetinde o sorunun sürekli tekrar etmesine binaen sürekli nasihatte bulunmuştur. Onun için bu denli bir tekrar ve uyarı, bunun sık sık olması aslında bizim Allah'a imanda ve Allah'a kullukta kendimizi istikametli tutabilmemizin en güzel yoludur. Yani bu uyarıların olması, bu nasihatlerin olması bir kimsenin Allah'a imanda ve Allah'a yapmış olduğu kulluğunda, taatında, itaatinde kendimizi en güzel istikametli bir şekilde tutabilmemizin en güzel vesilelerinden birisidir. Çünkü insanoğlu her halükarda uyarılmaya muhtaç bir varlıktır. İnsanoğlu her halükarda uyarılmaya muhtaç bir varlıktır. Çünkü neden? Tabiatı itibariyle insanoğlu unutan bir varlık. Unutan bir varlık. Aynı şekilde unutan bir varlık olmasıyla birlikte hem hayra meyilli olan hem şerre meyilli olan bir varlık. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de فَاَلْهَمَهَا takva ha" derken biz her nefse iyiliği ve itaati ve isyanı, hayrı ve şerri her nefse ilham ettik. Yani her insanoğlu buna mülhemdir, yani meillidir İyiliğe de meyilli, hayra da meyilli, aynı şekilde şerde de meyilli. Onun için bir insanın hayrı işleyebilmesi için, şerden de uzak durabilmesi için ister istemez nasihatlere, uyarılmalara, ikazlara muhtaç kalan bir varlıktır. Ki bundan dolayı da... Allah-u azze ve celle kulları içerisinden seçmiş olduğu seçkin kişileri nebiler ve resuller vasıtasıyla göndererek sürekli insanoğlunu uyarmıştır. Sürekli nebileri ve resulleri göndererek insanoğlunu sürekli uyarmıştır. Ve dediğimiz gibi en basit bir uyarıyı dahi düşündüğümüzde yani tehdit varın nitelikte olup bir tehdit niteliğinde olup yani eğer bunu yaparsanız şununla karşılık göreceksiniz. <gülüyor> veyahut ne yaparsanız yapın en sonunda dönüşünüz bizedir derken Allah azze ve celle bizzat ahireti göstererek yani hesap gününü hatırlatmaktadır. Ne yaparsanız yapın hayır namına veyahut şer namına bunların hepsi en sonunda bize döndürecek. Yani bir hesap günü var. Bundan dolayı Allah azze ve celle hitap ederek öyle bir uyarıda bulunuyor ki tövbe suresinin 38. ayetinde aradıtun bil hayati dünya minel ahire Allah Azze ve Celle diyor ki dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz Allah Azze ve Celle dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz şimdi bu hitap Allah Azze ve Celle'den ve Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamın lisanı ile o anki toplulara dönük. Eğer biz bunu kendimize dönük bir soru şeklinde ele alacak olsak o zaman şu şekilde şekillendirmemiz gerekir. Biz dünya hayatını ahirete tercih mi ediyoruz? Kendimize dönük bir soru şeklinde ele alsak biz dünya hayatını ahirete tercih mi ediyoruz? Bunu dedikten sonra ister istemez zihnimizde bazı soruların oluşması muhtemeldir ki oluşması da gerekir. Yani... Geçim sıkıntısı ile mücadele ettiğimiz bir ortamda yani maddi durumda, maddi yönden ve başka sorunlardan dolayı birçok sebepten dolayı yani mücadele edilen bir ortamda biz dünya hayatına karşılık ahireti ne kadar tercih edebiliriz ki? Böyle bir soru insanın aklına gelmesi muhtemeldir ki gelmesi de gerekir. Şimdi halimizle mukayese ederek böyle bir neticeye varabiliriz. Yani şu an bulunduğunuz konum, durum, hal ne ise bunu göz önünde bulundurarak yani ben ne kadar dünya hayatına karşılık ahireti tercih ediyorum. Şu an yani hakikaten de insanoğlu kendine hesaba çekecek olsa yani şöyle bir yani 15-20 saniye daha düşünecek olsak şu anki ben halimle bulunmuş olduğum konumumla durumumla dünya hayatına karşılık ahireti ne kadar tercih ediyorum. Yani ister annesi babası olsun ve ister annesi babası olmasın ve çalıştığı iş yerindeki şartlar ve çalışmadığı yani bir iş sahibi de olmasa artık yani aklınıza gelen ne varsa yani bu haller göz önünde bulundurarak bulundurularak ben dünya hayatına karşılık ahireti ne kadar tercih ediyorum diye kişinin bizzat kendisini bu şekilde hesaba çekmesi gerekir. Bu aslında bir nefis terbiyesidir. Kişinin istikamet bulabilmesi için Hayrı işleyebilmesi için en azından kendi kendisine hesaba çekip hatalarını tespit edip vaktini hayır namına kullanması gerekir. Onun için bu ayetler bizzat doğrudan doğruya muhatabı olarak indiği kimseleri düşünürseniz yani sahabeleri düşünecek olursanız onların o anki geçim sıkıntıları bizden kat kat daha aşağıda olan kimselerdi onlar. Ve hatta o kadar iktisadi bir sıkıntı içerisindeydiler ki bunlar buna rağmen yani bu gibi ayetlerle muhatap olmuşlardı. Hatta ilerideki nakillerde göreceğiz. Onların hakkında öyle nakiller var ki hakikaten de yani normalde bugünümüzde katiyetle kıyaslayamayız. Ve onlar ne gibi şeyler yaptılar ki sürekli bu ayetler sık sık iniyordu. Ne gibi tavırlarda hareketlerde bulundular ki? Allah Azze ve Celle sürekli bu ayetleri inzal ediyordu. Yani indiriyordu. Şimdi bu ayetlerin indirilmesinin sebebi de muhakkak bazı amellerin terkine sebep. Yani bazı amelleri terk etmişler ki Allah Azze ve Celle buna sebep yani bu ayetleri inzal etmiş. indirmiş Ama şunu da unutmamak gerekir. Bazı emirlere imtisalden yani bazı emirleri yerine getirmedikleri için ve bazı nehirlere yani Allah'ın yasaklamış oldukları şeylere irtikap ettikleri için ne yönelik hitap edilen şeylerdir bunlar. Şimdi dediğimiz gibi kendimizle onları iktisadi yönden kastiyetle karşılaştırmamız mümkün değildir. Şu anki biz bizim bulunduğumuz toplulukla geçmişteki yani sahabe dediğimiz toplulukla iktisadi yönden kendimizi karşılaştırmamız mukayese etmemiz hiçbir zaman bu mümkün değildir. Onlara göre biz bolluk içerisinde yaşayan bir topluluğuz. Onlara göre biz çok rahat ve huzur içerisinde yaşayan bir toplumuz. ve birçok imkana da sahip olan kimseleriz. Ve dediğimiz gibi Allah azze ve celle Tövbe Suresi'nin 38. ayetinde "Araditum bil hayati dünya min al-ahireti fama mata'u hayati dünya fil ahireti illa Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Halbuki dünya hayatının faydası ...size sağlamış olduğu fayda... ...ahiretin size sağlamış olduğu fayda yanında... ...pek azdır. Dünya hayatının faydası... ...ahiret hayatının faydasının yanında... ...pek azdır. Buna rağmen nasıl bunu tercih ediyorsunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde... ...ikazda bulunuyor. Şimdi Ahmet İbni Hanbel'in... ...müsnedinde gelen bir hadiste... ...deniliyor ki... ...sahabeler diyor ki... ...biz diyor İstanbul kuşatmasında... Halid İbni Velid ve Ebu Eyyub El Ensari'nin de bulunduğu bir orduda ve Müslümanlardan birisi de elinde kılıçla kalabalık düşmanın içerisine tek başına saldırır. Rumlara yani. Tek başına elinde bir kılıçla o kadar düşmanın içerisine tek başına saldırır. Ve onu gören insanlar bunu gören insanlar dediler ki vazgeç vazgeç yazık yazık bu adam kendi eliyle kendisini tehlikeye atıyor dediler. Ve Ebu-i Belensar da diyor ki siz diyor bu ayeti diyor tevil ediyorsunuz. Yani bu adam kendi eliyle kendisini tehlikeye atıyor derken Bakara suresindeki ayeti okuyorlar. Ve la tulku kum ilet tehluke. Yani sakın ha kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetini bu şekilde okuyorlar. Ve Ebu-i Belensar da diyor ki bunu duyunca durun. Bu ayet sizin anladığınız gibi değil. Sizin yorumladığınız şekilde değil. Sizin tevil ettiğiniz şekilde değil. Bu ayet diyor Bizzat biz ensarlar topluluğu hakkında indi. Biz ensarlar topluluğu hakkında indi. Yani biz bu ayeti sizden daha iyi biliriz. Ve devamlı diyor ki biz diyor Allah'a ve Resulüne onun dinine yardım ediyorduk. Bu gazadan diğer bir gazaya sürekli koşuşturuyorduk. Ve Allah Azze ve Celle Nebisine yardım ettiğinde ve dininin de İslam'ı da açık bir şekilde izhar ettiğinde biz diyor biraz diyor mallarımızla ilgilenmek istedik. Bahçe bahçelerimizle bahçe bahçelerimiz artık bakımsız verimsiz bir hale geldiğinden ötürü bunlarla biraz ilgilenmek istedik ve evlerimizin diyor damları delinmiş yağmur yağdığında da evimizin içerisine su akıyordu ve bunlar heder olmasın diye biraz diyor bunlarla meşgul olmak istedik ve arkasından bu ayeti kerime indi diyor. Walla tulku bi aydikum ila tahluka sakın ha kendi ellerinizle Kendinizi tehlikeye atmayın ayeti indi. Şimdi şöyle düşünecek olsak çoluk çocuğunun geçimi olan bağ ve bahçesinin artık yani bakımsızlıktan verimsiz bir hale geldiğini gören kimseler bundan dolayı çatılarının yani yağmur yağdığında çatılarından evlerine su aktığını gören kimseler bunlar değerlendirilse değerlendirilse zaruri ihtiyaçların en önde gelen maddelerinden bir olarak değerlendir. Değil mi abiler? Zaruri ihtiyaçlar bunlar ister istemez. Ama buna rağmen sadece bazı sorunları telafi etmek için bunlar bu şekilde olduğunu düşünüyorlar. Şimdi normalde buradaki ikaz katiyetle bunları yapmayın demek değil. Yani bunların yasak olduğuna dair bir nakil yok. Yani bağ ilgilenmeyin, ellerinizi tamir etmeyin diye böyle bir nakil yok. Şu anlamda yani bunlara dalarak Bağ bahçenizle ilgilenerek bu gibi şeylere dalarak sakın ha kendinizi kaybetmeyiniz. Yani bunlara dalarak sakın kendinizi kaybetmeyiniz dininizden sizi alıkoymasın bu anlamda. Yani her ne kadar bunlar helal de olsa meşru çerçeve içerisinde de değerlendirilse eğer o mal mülkün, bağ bahçen, evin neyse artık seni Allah'ın dininden alıkoyuyorsa, seni kendine kaybettiriyorsa bil ki bu senin aleyhinedir, senin faydana değildir ve dediğimiz gibi bu mevzuda bize verilecek olan verilen iki örnek kimse var. Bunlardan birisi muhacir ve ensar dediğimiz kimseler. Bunlar bizzat örnek verildiğinde de kendiliğinden örnek olmuş insanlardır. Bizzat yani kendiliğinden örnek olmuş insanlardır derken hayatlarıyla bunu sergileyerek ister istemez kendiliğinden örnek olmuşlardır. Ve hatta Allah azze ve celle Haşr suresinin 8. ayetinde diyor ki: "Lil fuqara'il muhacirinellezina ohricu min diyarihim ve emvâlihim. Muhacirlerin fakirleri yurtlarından kovulmuş ve malları da ellerinden alınmış bırakmışlar. Muhacirlerin fakirleri yurtlarından çıkartılmış ve malları da ellerinden alınmış. Ve devamda diyor ki ayette Yabtakunu min Allahi ve ve onlar sadece Allah'ın rızasını isteyerek Allah'tan bir rütub ve sadece onun rızasını isteyerek onun kendilerinden razı olmasını talep ederek bunu yapmışlardı. Ve devamında diyor ki veya Suruun Allahı ve Rasulehu ve onlar ki Allah'ın dinine ve resulüne yardım ediyorlardı. Ve sonra en son diyor ki onlar için o muhacirler için. İşte esas sadık olan kimseler bunlardır. Yani sadık olan kimseler bunlardır derken işte imanlarında iman ettikten sonra sıdkı, sadakati gerektiği gibi öne çıkaran insanlar işte bunlardır. Çünkü neden? Allah azze ve celle, şimdi biz iman derslerinde şöyle bir söz söylüyoruz. Diyoruz ki, imanın tahsili yani kazanılması çok kolay. İmanın Tahsil edilmesi, kazanılması çok kolay. Esas zor olan mesele imanın muhafaza edilmesi. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de imandan çokça bahsederken o kadar çok bahsetmiş ki Kur'an'da ve hatta sünnette hatta ilim de yani geçmişteki selef dediğimiz ehli i sünnet iman hakkında öyle kitaplar yazmışlar ki hiç anlaşılmayacak bir yeri kalmamış. Ve katiyet dedi ihtilafa mahal verecek şekilde hiçbir yani kusur noksan yoktur. Ama buna rağmen en büyük sorunlardan bir tanesi de hep iman meselesinde olmuştur. Bunun sebebi nedir dediğimizde iman ettim diyen kim varsa muhakkak imtihana tabi tutulacaktır. İman ettiğini söyleyen kim varsa muhakkak imtihana tabi tutulacaktır. Ve Allah Azze ve Celle dediği gibi işte esas sadık olan kimseler bunlardır denildiği gibi öncesinde bir imtihan olmuşlardı onlar. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle yani and ki sizlerden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi sizi de imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bu şekilde kimlerin sıdk sahibi olduğunu ve kimlerin de yalancı olduğunu bu şekilde ortaya çıkaracaktır. Allah Azze ve Celle kimin sıdk sahibi, kimin yalancı olduğunu bildiği halde bu şekilde takdir etmiştir ve insanlar da bizzat buna şahit olacaktır. İnsanlar da bizzat buna şahit olacaktır. Ve devamında Haşr suresinin 9. ayetinde devamda diyor ki: "Vellezine tebavva'u'd-dara vel imanene min qablihim... Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş. Yani Medine'yi yurt edinmiş derken kastedilen kimler? Ensar. Ensar kastediliyor ve gönüllerine imanın yerleştirilmiş olduğu kimseler. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş olan Ensar ve gönüllerine o imanın yerleştirilmiş olduğu kimseler devamında ayet ediyor ki: "Yuhibbun men hajera ileyhim." Kendilerine hicret edenleri, göç edenleri, sığınıp gelenleri onları severler. Onları severler. Ve sonra "Ve rayidun fi sudurihim haceten mimma uti." Ve kendilerine ve verilenlerden ötürü onlara verdikleri bir şeyden dolayı kalplerinde göğüslerinde işlerinde hiçbir sıkıntı onlara karşı hiçbir sıkıntı hissetmezler hiçbir ağırlık hiçbir sıkıntı hissetmezler ve sonra ve enfushim ve hasun onlar kendileri zalıiyet içerisinde dahi olsalar sıkıntı dahi içerisinde olsalar o kardeşlerini kendilerine tercih ederler Onların kendileri zaruriyet içerisinde dahi olsalar, kendileri dahi sıkıntı içerisinde olsa, o kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Ve ayetin devamında diyor ki, ayetin devamında, وَمَنْ يُقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kim nefsinin cimriliğinden korunursa, her kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır diyor allah Azze ve Celle Şimdi ensar dediğimiz kimse katiyetle şöyle bir şey demediler. Yani muhacirler onlara hicret eden kimseler. Hicret ettiklerinde onlara sındıklarında yani bunlar da kim? Nereden geldiler? Gezip gelip bizim yiyeceğimizi alacaklar. Bizi aç bırakacak aç bırakacak bırakacaklar. Biz aç, kal aç kalacağız. Katiyetle böyle bir sözde bulunmadılar. Aksine bizzat onların kendileri de sıkıntı içerisindeydi. Onların kendileri de sıkıntı içerisindeydi. Ama onlar kendileri yani yerleşik olmalarından ötürü asli memleketlerinde yaşamalarından dolayı en azından bağlarından ve bahçelerinden elde ettikleri ve kendilerine yetecek bir şeyler elde edebiliyorlardı. Medineliler, Ensar dediğimiz kimse. Mekke ehli ise... Ticaretle uğraştığından dolayı ekseriyetle onlar ticaret yaptığından dolayı kendilerini yetecek bir şeyleri bulan kimselerdi Mekkeliler. Ama dediğimiz gibi Medinelilerin bağ ve bahçeleriyle de ve bahçeleriyle uğraşmalarından dolayı onlar da kendilerini yetirebilecek bir şeyleri sadece kendilerine yetebilecek bir şeyleri elde edebiliyorlardı. Buna rağmen o kendilerine yetebilecek olan bir şeyi paylaşmama yoluna gitmiyorlardı. Yani bir tane ekmeği de olsa o ekmeğini paylaşıyordu. Bir tane ekmeği de olsa o ekmeğini kendisine hicrik eden kardeşiyle paylaşıyordu. Ve çünkü ayette denildiği gibi onlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Ve katiyetle de onlara verilenlerden dolayı kendilerine verilenlerden dolayı göğüslerinde, içlerinde, kalplerinde hiçbir sıkıntı hissetmezler. Hatta kendileri zaruret içerisinde dahi olsalar onları kendilerini tercih ederler. Ve dediğimiz gibi yani bu iki taifeden muhacir ve ensar'dan bahsettiğimizde sadece bu meselede değil birçok meselede bizim için örneklik teşkil edecek misaller vardır. Çünkü neden? Allah Resul Aleyhissalatu vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kurtulacak o 72 tanesi ateşe girecek. Kurtulacak olan bir fırka, bir taife var deyince Bunlar da kimdir deyince Allah Resulü me men aleyhi ve ashabe benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlar derken yani benim ashabım bu dini benden nasıl telakki etmişse benden nasıl öğrenmişse ve nasıl yaşamışlarsa aynen size aktardıkları gibi yani her meselede onlar onlar onlarda sizin için örneklik olan şeyler vardır. Her meselede çünkü Allah azze ve celle sahabeyi umumen ve hususen teskiye etmiştir. Umumen ve hususen teskiye etmiştir. Her ne kadar hatası, hataları olmasına rağmen hataları olsa dahi Allah azze ve celle onlardan razı olmuştur. Radiyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah azze ve celle'den razı olmuşlardır. Onun için dediğimiz gibi Başka bir ayette diyor ki yani sahabelerin örnekliği hakkında Enfal suresinin 74. ayetinde وَالَّذ۪ينَ ve وَهَاجَرُوا ve ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edip de Allah yolunda Allah yolunda hicret ve cihat edenler. Yani bunlar kim? İman edip de Allah yolunda hicret edip ve cihat edenler. Yani muhacirler. İman ettikten sonra. Allah yolunda hicret edip ve cihat edenler ve muhacirleri barındıranlar, yardım edenler var ya yani ensarı kast ediyor. Kendilerine gelip sığınanlar. Ensar kast ediyor. İşte onlar gerçek müminlerdir. Ve onlar için Rablerinden büyük bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır diyor. Onlar için büyük bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır diyor. Şimdi o insanlar ...o kadar sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen... ...Allah'a iman etmişler... ...hicret etmişler... ...ve Allah yolunda cihat etmişler... ...hatta... ...sahabenin birçok gazadaki... ...seferlerine baktığınız zaman... ...normal yerleşik... ...oldukları ortamda bile... ...geçim sıkıntısı varken... ...normalde yani... ...o iman etmiş olan kimseler... ...normal yerleşik... ...yani hiçbir sefere çıkılmadan... Olduğu halde onların geçim sıkıntıları varken sefere çıktıktan sonra yanlarını alabilecek rızıkları ne kadar olabilir sizce? Yani normal bir hayatta hiçbir yere gitmiyorlar, seferi değiller, bir yolculuğa çıkmıyorlar. Buna rağmen geçim sıkıntısı içerisindeler. Ve buna rağmen hicret ediyorlar Allah yolunda. Şimdi düşünün normal bir hayattayken geçim sıkıntısı içerisindeyken kalkıp hicret ettiğinde azık namına, yiyecek namına bir şey ne kadar alabilir ki? çok az değil mi? Ve hatta öyle nakiller geliyor ki sahabeler diyor ki biz bir hurmayla akşama kadar bir hurmayla kılıç sallayan, kalkan tutan birisi o şeyle o hurmayla yetiniyordu diyor. Sadece bir hurmayla akşama kadar. Ve hatta o hurmayı emmekle yetiniyordu. Sadece o hurmayı emmekle yetiniyordu. Ve hatta öyle oluyordu ki ağzımızda o çekirdekleri kurutuyorduk. Ağzımızda o çekirdekleri kurutuyorduk. Ve hatta öyle diyor ki rivayetlerde birçoğumuzun yiyeceği bitiyordu. Bir ağaç gördüğümüzde o ağaçların yapraklarını yiyorduk. O ağaçların yapraklarını yiyorduk. Hatta nakilde diyor ki dışkılarımız diyor tavşan dışkısına dönmüştü. Dışkılarımız tavşan dışkısına dönmüştü yani onlar o sıkıntı içerisindeyken, o muhtaçlık içerisindeyken Allah yolunda hicretten ve cihattan kendilerini alıkoymamışlardı. O sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen. Biz ise böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman Allah'ın o emirleriyle biz emrolonsaydık ki zaten yani bunlar gene bize emrolunmuş şeyler ama o halde olsaydık biz ne derdik ya bunlar bize vacip değiller çeker giderdik. Hemen böyle şeyler söyledik. Yani birçok mesela yani yorumlar getirdik, teviller getirdik, misaller, örnekler getirdik. Bunlar bize vazif değil ki, değer şeker giderdik. Ama o insanlara baktığınızda o insanlar katiyede böyle bir şey yapmamışlar. Ben yani her ne kadar o sıkıntı daha içerisinde olsa Allah azze ve celle'nin onlara vermiş olduğu sabır ve metanetle birçok yani yani sıkıntıların, belaların üstesinden Allah'ın izniyle gelmişler. Şimdi o asırdaki insanlara hitap edilen ayetler olduğu gibi bu ayetler bunlar bizzat bize de hitap eden ayetlerdir. Çünkü Kur'an ve sünnet kıyamete kadar hükümleri bunların bakidir. Sadece Allah Resulü zamanda yaşanılan bir nizam sistemi değildi bu. Müslümanlar için kıyamete kadar geçerli olan hükümlerdir bunlar. Yani biz Din namına bir şey yaptığımızda ve evet, İslam hakkında bir şeyi öğrendiğimizde ya bu geçmiş zamanda kalmış. Bunu yapsak da olur yapmasak da olur tipinde değil. Allah azze ve celle bu emirleri bu nehirleri koymuşsa yani bunlar belliyse katiyetle biz yani nefsimize göre hoşlanıp hoşlanmayarak Aa bak şunu yaparız ama bunu yapmayız zamanın koşulları uymuyor buna göre deyip de hareket etmememiz gerekir. Katiyetle bir Müslümanın yani yaklaşacağı bir hareket tavır değildir bu. Ve Allah azze ve celle gene Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi yani dünya hayatını ahirette tercih mi ediyorsunuz? Halbuki dünya hayatının faydası ahiretin faydasının yanında pek azdır. Yani hiçbir şeydir. Şimdi İbni Ömer'den gelen bir hadis şerifte Ebu Davud'da geçiyor. Ve Şeyh Albani bu hadise saygı diyor. Diyor ki Ali ibn Ömer قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Ömer diyor ki Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. siz diyor ayne satışını alışverişini yaptığınız zaman ve sonra devamda ahadtum aznab al-baqari ve diyor sığırların kuyruğuna yapıştığınızda yani sığırların kuyru kuyruğuna yapıştığınızda bu bir Arapçada bir deyim. Yani sürekli onlarla meşgul olduğunuzda, yani sığırların kuyruğuna yapıştınız Ve devamında وَرَضِيتُمْ بِزَّرَعِ Ve ziraat ile bağ ile bahçe ile uğraşmaktan da hoşlandınız. Ziraat ile bağ ile bahçe ile uğraşmaktan da hoşlandınız. Ve sonra وَتَرَقْتُمُ cihade Ve cihadı terk ettiniz. Cihadı Terk ettiniz diyor. Şimdi yani bu saymış olduğumuz şeyler ayine alışverişinizi yaptığınız zaman bu şekilde alışverişte bulunduğunuzda ve sığırların ineklerin kuyruğuna yapıştığınızda ve bağ ile bahçe ile ziraat ile bu gibi şeylerle uğraştığınızda yani bunlar hoşunuza gittiğinizde ve cihadı terk ettiğinizde ve şimdi biz diyoruz ki buraya bir izahiyat getirmemiz lazım. Bu saydığımız şeyler yani bağ bahçeyle uğraşmak hayvancılıkla uğraşmak ve ticaretle bu gibi şeylerle uğraşmak bunlar o normal ortamda illa ticari olan şeyler değildi veyahut hepsi değildi. İlla yani hepsi onların ticaret amacıyla yapılan bir şeyler değildi. ve bazıları ticaretle yapıldı, bazıları ticaretle yapılmıyordu. Bizzat onlar evlerinin geçimini sağladığı ailelerine yetecek bir Hasattı bunlar. Sadece ticaret değil. Evlerinin geçimini sağladığı mallar, eşyalar, hasattı bunlar. Çünkü devamda ne diyor? Buna sebep yani ve taraktumul Cihade cihadı terk ettiniz diyor. Buna sebep cihadı terk ettiniz diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da devamında diyor ki: Sallat Allahu Alaykum İşte buna sebep Allah da size zilleti musallat etti diyor. Allah da size Zilleti musallat etti diyor. Yani zilletin geliş sebebi neden kaynaklanıyor? Bunlardan dolayı. Zilletin geliş sebebi yani zilletin bize musallat olması bunlardan dolayı. Peki zillet ne demek? Zilleti anlamak için yani aşağılanmak, horlanmak, inancından dolayı dışlanmak ve hakir görülmek, küçümsenmek. Hatta herkesin itip kalktığı sözünün hiçbir değeri olmaya. Hatta Ömer radıyallahu anh diyor ki hakimin müstederek, müstederekinde geçiyor. İnna künna Allahu İslam. Biz diyor zelil bir topluluktuk. İslamdan önce. Biz İslamdan önce zillet içerisinde olan bir topluluktuk. Yani zillet içerisinde derken hakir görülme. Yani kendilerini hiç itibar edilmeme. Veya ahlaksızca nikah, ölü eti yeme. Yani çocukların diri diri gömme. Yani bu şekilde zillet içerisinde olan bir topluluklardı. Ve devamda diyor ki. İslam Allah Azze ve Celle bizi İslam ile aziz kıldı diyor. İslam nimetiyle aziz kıldı diyor. Şimdi hallerinden bahsettiğimiz bu insanlar kısa bir zaman sonra sahabeler birçok bolluğa da muhatap oldular. Birçok bollukla da karşılaştılar. Hatta çok rahat ve huzurlu bir hayatı da buldular. Ama bu Bunların akabinden sonra yani bu sakıncı sıkıntıların akabinden su akabinden sonra öyle bir rahata erdiler ki bunların içerisinde korkan kimseler vardı bu rahatlıktan ötürü. Mesela bunlardan birisi Ömer radıyallahu anhu. Yani Ömer radıyallahu anhu İran'ın bazı şehirlerinin fetihinin akabinde Medine'ye giden ganimetlerden ötürü diyor ki onlara bakarak diyor ki Allah'ın bunlar senin Resulün Hayattayken de vardı. Hayattayken de vardı. Allah Resulü vefat ettikten sonra da bunlar var olan şeylerdi. Ama Allah Resulü vefat ettikten sonra senin bunları bize vermen, Allah korusun, bu bizim için büyük bir imtihan olabilir. Allah Resulü vefat ettikten sonra yani bu ganimetlerin bizim elimize geçmesi ve birçok fetih gerçekleştirmemiz bizim için büyük bir imtihan olabilir. Yani gaflete düşebiliriz. Gaflete düşebiliriz. Allah korusun dinimizi hakkıyla gerektiği gibi yaşayamayabiliriz. Bunlardan dolayı korkuyorlardı. Ama buna rağmen Ömer radiyallahu Anhu yani gazaları, fetihleri hiçbir zaman aksatmamıştır. Hatta Azerbaycan'a gitmiştir, Atlas Okyanusu'na gitmiştir, birçok yere gitmiştir. Seferleri vardır, gazaları vardır. Ve dediğimiz gibi hatta yani bir rivayette Batı Afrika'ya dahi gittiği söyleniyor. Batı Afrika'ya dahi gittiği söyleniyor. Ve dediğimiz gibi yani buna sebep cihadı terk ettiniz, yani ziraattan hoşlandınız, sığırlar, neklerin kuyruğuna yapıştınız ve yine dediğimiz alışverişi yaptınız, buna tamah ettiniz ve bunlara sebep cihadı terk ettiniz ve Allah da size bunlara sebep üzerinize zilleti giydirdi. Ve devamında da diyor ki hadiste Allah azze ve celle sizden o zilleti asla kaldırmaz tek bir şart ile. Zilletin bizim üzerimizden kaldırılmasının tek bir çaresi var. Müslümanlar üzerinden kaldırılabilmesinin tek çaresi var. Hadiste denildiği gibi La hatta hattâ terci'u ilâ dinukum Siz, ta ki dininize dönene kadar Allah o zilleti sizden kaldırmaz. Siz, ta ki dininize dönene kadar Allah azze ve celle o zilleti sizden kaldırmaz. Mesela bugün gündemde olan meselelerden birisi ne? Kudüs meselesi. Sözde Amerika'nın yani emriyle İsrail'in başkenti oluyor. Şimdi ama maalesef dediğimiz gibi Kudüs'ü veren biz Müslümanlarız. Ne yazık. Kudüs'ü veren biz Müslümanlarız. İsrail gelip kendisi alan değil aslında. Neden? Şimdi biz diyoruz ki isim ile müsemma. Bizim İslamiyetimiz dinimiz sadece isimde kalmış müsemmasında kalmamış. Yani müsemma derken onun içeriğinde, pratiğinde bizzat uygulamada kalmamış. Mesela şöyle diyelim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Nur suresinde وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَاَمِلُوا الصَّالِحَةِ Allah Azze ve Celle sizden iman edip ve salih amel işleyenler için yeryüzünün hakimleri olmayı vaat ediyor. Sizden iman edip ve salih amel işleyenler için yeryüzünün hakimleri olmayı vaat ediyor. Şimdi bir Müslümanın Allah'ın vaadine karşı tutmuş olması gerekir. Allah azze ve celle vaadine söz verdiği zaman, vaat ettiği zaman vaadine hulf eder mi? Katiyetle. Allah lâ yuhliful müyat. <gülüyor> Allah vaadinden asla acaymaz. Söz verdiği zaman asla sözünde durmamazlık etmez. Peki bu vaadin gerçekleşmemesi ne? Şimdi mi insan aklına böyle bir soru gelmesi gerekir? Hiç mi iman etmeyen yok? salih amel işlemeyen yok var. İman edip de salih amel. Burada salih amel derken kasıt ne? Şirksiz amel. Şimdi ama denildiği gibi ömrü hayatında kalkıp ona senin kıblen neresidir diye soru sorduğumuzda Kabe bir Müslümana. Ama ömrü hayatında kalkıp da alnını o secdeye koyup da o yöne namaz kılmayan, secde etmeyen insanlar var. Ya sen Kabe'ye sahiplenmiyorsun. Günde beş vakit namazını kılmıyorsun. Sen kalkıp da neyin Kudüs'üne sahip çıkabileceksin ki arkadaş? Sen Kabe'ye sahip çıkmıyorsun. Kabe'ye değer vermiyorsun. Günde beş vakit namazını kılmıyorsun. Kafanı secdeye koyup da. O yöne secdeye koyup da yani namaz kılmıyorsun. Kalkıp Kudüs bizimdir deyip de. Yani bunlar hep ne aslında? Hep duygularla hareket. Hep duygularla hareket. Hatta hani geçmişte. Yani mesela ben şahit olmadım gerçi ama mesela birçok kimselerden yani bunu duyduk. Yani insanlar sırf bazen duygularını tatmin edebilmek için bir yere çıkarlar. Biz şeriatı istiyoruz, şeriat gelsin. Yani dünyanın, yani Müslüman ülkelerin şeriatla yönetilmesi gerekir, şeriat gelsin. Yani şeriattan başka bir şey olmaması gerekir. Bunlar hep duygularla söylenen şeylerdir. Halbuki şeriat 1400 sene önceden gelmiş. Şeriat 1400 sene önce gelmiş. Şeriat denildiğinde maalesef bizim Müslümanlarımız ne anlıyor? Hırsızlık edenin elinin kesilmesi, zina edenin rezil edilmesi. Doğru bunlar da şeriat. Şeriat denildiğinde Allah Azze ve celle emirleri ve hükümleri. Ama şeriat sadece bunlardan ibaret değil. Namaz şeriatten değil mi? Şeriatten. Oruç şeriatten değil mi? Şeriatten. Ki bunun en başında başlıcana tevhid şeriatten değil mi? Allah'a birleme. Şeriatten. Bunlara kim mani oluyor ki? Onun için yaşasın şeriat diyenler. Bunlar katiyet ve duygularıyla hareket eden insanlar. Allah ıslah etsin. Allah hidayet etsin. Allah onlara merhamet Allah bizlere ve da merhamet etsin. Ama bunlar birçok duygularla söylenen sözlerdir. Katiyetle şeriat gitmemiş. Şeriat var. Şeriat yaşanılmasını bekliyor. Şeriat yaşanılmasını bekliyor. Ve dediğimiz gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediği gibi. Siz ta ki dininize... Dönene kadar Allah azze ve celle o zilleti sizden kaldırmaz. Şimdi maalesef ama Müslümanlar arasında da o kadar yani parçalanmışız o kadar bir yani bölünmüş tefrikalar haline gelmişiz ki herkes yapmış olduğu amellere dahi meşruluk kazandırıyor. Yani, yani ihtilafı tefrikayı hak olarak nitelendirebiliyor. Şimdi biz dedik ya hak yol bir tanedir. Her gün biz Müslümanlar günde beş vakit namaz kılan insanlar Fatiha'yı okuduğumuz halde İhdina siratel müstakim dediğimiz halde bu ayeti hakkıyla gerektiği gibi anlamadan telaffuz ediyoruz. Ama bunun anlamından mahrum kalmışız. İhdina siratel müstakim derken ne anlamda? Ya Rabbi sen biz yani dost doğru bir yola hidayet eyle. Dost doğru yollar değil. Dost doğru bir yola. Ve adama bakıyorsun o yolda hak bu yolda hak. Bizim cemaatimiz de hak, bu cemaat de hak. Ve şu tarikatta hak falanca tarikat da hak. Ha, bu gibi sözler söyleyebiliyorlar. Ve hatta öyle sözler söylüyorlar ki ümmetimin ihtilafı rahmettir diyebiliyorlar. Ya arkadaş ihtilaf nasıl rahmet olabilir ya? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetinde Resulullah aleyhissalatü vesselam da sünnetinde ihtilafı yerdiği halde hiçbir övgü met olmadığı halde kalkıp sen ümmetimin ihtilafı nasıl rahmet diyebilirsin ki? O zaman biz de şöyle deriz. Eğer ihtilaf rahmetse, ittifakın birleşmenin azap olması gerekir. Bugüne bugün görüyoruz. Bugüne bugün hep birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Bunun neresi rahmet ya? Allahu ekber diyor, kadını döküyor. La ilahe illallah diyor, adamı durdurduk, gereç masum bir şekilde yani biz yok yokken öldürüyor. Bunun neresi rahmet? Onun için yani hatasını dahi maalesef Müslümanlar hatasını dahi savunma yoluna gidebiliyorlar. En azından kişi Hatasını savunma yoluna gitmeyip de yani ya bizim bu yaptığımız hata doğru değil ama biz bunu gerçekleştiremiyoruz dese bu onlar için daha hayırlı olur. Bu onlar için daha hayırlı olur. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam öncesinde <gülüyor> Ey Adem sen ve eşin sakın ha bu acı yaklaşmayın yoksa zalimlerden verirsiniz. <gülüyor> Dedikten sonra, yani hücceti ikame ettikten sonra, bu emrini ona söyledikten sonra ve sonra şeytanın gelip, siz biliyor musunuz Allah Azze ve Celle bu hadisi neden yasakladı? Ya iki melek olacaksınız ve ebedi olarak burada cennete kalacaksınız. Bundan dolayı yani bu şekilde kandırıp Allah adına yemin ederek onların aynı kaydırdı. Ve onlar da ağaca yaklaştığında Adam Aleyhisselam hatasını hiçbir zaman yani bahaneler üreterek hatasını savunma yoluna gitmedi. Aksine bizzat hatasını, kusurunu kabullenerek, itiraf ederek Ey Rabbim, ey Rabbimiz şüphesiz ki biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize acımaz, bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olmuş oluruz dedi. İblis ne yaptı? Allah Azze ve Celle Adem'e secde et dediğinde Yani آدم, وَاِذْ قُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا وَاِذْ قُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا Hani biz meleklere, Adem'e secde edin dediğimizde, iblis hariç, meleklerin hepsi secde etti, ise kibirlendi ve gururlandı, kafirlerden onu verdi. O ne yaptı? Bahane öğretti. Sen diyor beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım. Ondan daha hayırlıyım, daha üstünüm. Yani yapmış olduğu işi zaten yanlıştı. O ameli, secde etme işi ve hatasını ne yapmaya gitti? Savunma yoluna. Yani o mazereti yapmış olduğu kabahatinden işinden daha büyüktü. Anladınız abi? O için Müslümanlar da yapmış olduğu hataları meşrulaştırma yoluna gitmese en azından bu yaptığımız hata, yani doğru biz yapamıyoruz ama bu bir hatadır dese onlar için daha hayırlı olur. Kim olursa olsun bu. Ve dediğimiz gibi zilletin bir çeşitini örneklendirecek olsak hadiste Ebu Davud'da geldiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki aç olan kimseler sofranın başına üşüştükleri gibi insanlar da sizin başınıza o şekilde düşecekler. Aç olan insanlar sofranın başına diyor nasıl üşüşüyorlarsa insanlar da sizin başınıza o şekilde üşüşecekler. Ve sonra devamında diyor ki ve aksine o gün siz çok kalabalık olacaksınız. Yani Müslümanlar o gün çok kalabalık olacak. Ve sonra Allah Resulü de diyor ki: "Yok sahabeler diyor ki: "Peki bu zillet yani azlığımızdan dolayı mı?" Hayır. O gün siz çok kalabalık olursunuz ama sel sularının kıyılara attığı saman çöpleri gibi olursunuz." diyor. "Sel sularının kıyılara attığı saman çöpleri gibi olursunuz." Yani değersiz olursunuz. Değersiz çünkü o sizin kalbinizde o gün dünya sevgisi ve ölüm korkusu olacaktır." diyor. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu olacaktır diyor. Allah Azze ve Celle bizi ta ki yani mesela son nefesimizi verene kadar bizleri bunlardan eylemesin. Ele, evet. Ve Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi yani biz zelil kimselerdik. Allah Azze ve Celle bizi İslam ile aziz kıldı derken eğer biz izzetin bize dönmesini istiyorsak aziz olmak istiyorsak biz dinimize dönmemiz gerekir dinimize hakkıyla gerektiği gibi öğrenip, yaşayıp insanlara da bunu anlatmamız gerekir. Çünkü neden? Sahabelere baktığınızda, sahabelere, bunlar öyle örnek gösterilen insanlardı ki niteliklerine baktığınız zaman yani Allah Azze ve Celle onlar için öyle bir nitelik kullanıyor ki diyor ki Alimran imran suresinin 110. ayetinden kuntum hayra ummetin nas Siz İnsanlar arasından çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlar arasından çıkartılmış en hayırlı topluluksunuz diyor. Allah Azze ve Celle onlar için. Peki bu hayırlı topluluğun yani mesela hangi vasıfları var? Devamda diyor ki Allah Azze ve Celle Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne ani'l munker ve tu'minûne billâh. İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı topluluksunuz. Çünkü siz insanlara iyiliği emredersiniz. Ve kötülükten de alıkoyarsınız. Ve Allah'a da iman edersiniz diyor. Yani marufu emredip, münkerden alıkoyma. buna anlama geliyor? Yani kişinin ilk başta önce dinini kendisinin öğrenip, yaşayıp ve başkalarına, başkalarına da bunun öğrettiği gayretin adıdır. Alınız mı ha Kişinin ilk başta dininin, dinini kendisinin öğrenmesi gerekir ve öğrendiği gibi amir etmesi gerekir. Ehline, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, akrabasına ve çevresindeki arkadaşlarına, dostlarına bunu da bizzat tebliğ etmesi gerekir. Öğretmesi gerekir. Yani bu gayretle, bu vasıflarla yani siz en hayırlı insanlarsınız. Ashaba baktığınızda diyor ki mesela birbirlerini gördüğünde gel bir saat iman ederim diyorlardı. Birbirlerine iman. Yani gel bir saat, biraz iman ederim, bir saat iman ederim. Yani birbirlerine hayrı sürekli söylüyorlardı. Ve düşünün yani mesela selam meselesinde de bunu söylemiştik. Yani aralarına bir ağaç dahi giyse, girse o ağacı geçtikten sonra hemen birbirlerine selam veriyorlardı. Yani hayrın büyüğünü küçüm, küçüğünü de hiçbir zaman küçümsemiyorlardı. Hayır namına en küçücük olan bir amel dahi olsa onu birbirlerine teşvik ediyorlardı. Hatta bırakın onu sahabelerden birisi mesela bir gün genci sapanla mesela böyle hani hayvanlara taş attığını görünce yapma böyle diyor. Çünkü diyor şüphesiz ki bu diyor göz çıkartır ve diyor kafayı yarar diyor ve bir daha öyle görünce eğer de bir daha yaparsan sana selam vermem yani selam vermemesinin sebebi ne selam o topluluk içerisinde bir caydırıcılık olarak kullanılıyordu yani o amelden vazgeç yani dönmesi için biz bugün'e bugün bir insana yani kötü bir amel bir iş yaptığında bak bir daha böyle yapacak olursan sana selam vermem dediğinde adam ne diyor vermezsen verme ya senin selamına ihtiyacım var halbuki bu insanın bu şekilde söylemesinin sebebi ne? Selamın kadrını, kıymetini bilmediğinden dolayı kaynaklanır. Halbuki selam birbirlerin iman etmesine, ee, yanlış söyledim selam, birbirini sevmeye, birbirini sevmeye iman etmeye, iman etmede cennete götürür diyor Allah Resulü. Çünkü la tedkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahubbu. Aw la adullukum iza iza awla adullukum ala şey'in fe'altumuhu tahabbtum efşü's selame beynekum. Siz iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Allah şimdi diyor ki size bir şey söyleyeyim mi öğreteyim mi onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Efşüs ve berekum aranızda selamı bolcana yayın. Bolcana aranızda selamı yayın. Ve onun için dediğimiz gibi Şimdi Ve tarak tumul cihade Cihadı da terk ettiniz derken Cihad kelimesinde insanların anlayışına bırakmamamız, gerek, bırakmamamız gerekir. Çünkü neden? Hele hele bu ortamda cihad kelimesi denildiğinde Hemen ilk akla gelen ne? Kıtal. Yani savaş. Halbuki İbn-i Teymiye diyor ki mesela cihat kelimesi İbn-i Teymiye Allah'ın diyor Sevdiklerinin razı oldukların şeyi, e, husuru için ve sevmediklerin defi için yapılan gayretin adıdır. Allah'ın sevdiklerinin husuru için ve sevmediklerinin defi için yapılan gayretin, çabanın sarf edilen bir şeyin adıdır. Bu anlamda. Çünkü kıtal o farklı bir mesele. Hatta Ebu Derda'dan geliyor bu hadis. Her kim bir, e, öğren bir hayrı öğrenmek ve öğrenmek için bir mescide giderse evinden çıkıp bir mescide giderse şüphesiz ki o bir hani mücahidin cihat etmiş sevabını alır. Ve hatta Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerime ve cahidhum bihi cehden kebira onlarla yani Kur'anla büyük bir cihat ile cihat et. Yani mücadele et bu anlamda. Şimdi cihat dediğimizde sadece silahla yapılan anlamda değil. Kılıçla Bizzat ilimle yapılan anlamda bu da var. bunda da anlamı var. Aldınız abi. Ki hatta Ali el-Halebi, bu kendisi Şeyh Alba'nın talebesidir. Ve İbnül Kayyum olsun başka seleften birçok alim. insanların çoğu bu cihattan yani ilmi anlatmaktan, gayret etmekten mahrum kalmışlardır. Çünkü neden? Bu Allah Azze, Allah Azze ve Celle kadında çok değerli olan bir cihattır diyor. Cebrail Allah azze ve celle diyor ki: Allah Resulü diyor ki: "Men seleke Her kim ilim talep etmek için bir yola sürüklenirse, çehdet ederse, gayret ederse şüphesiz ki Allah azze ve celle ona cennete, cennete giden yolu kolaylaştırır. Daha hatta başka hadislerde Kitabul Ayn'da Ebû kitabında kendisi Buhari'nin hocasıdır. اِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ دَابَةٍ حَتَّ الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ Şüphesiz ki insanlara hayrı öğreten bir kimse için, cehdeden bir kimse için tüm varlık, yeryüzündeki tüm hayvanlar, hatta denizdeki balıklar dahi onun için istiğfar talep ederler. Yani Allah katında öyle önemli bir değeri var. Ve dediğimiz gibi yani Katiyeli de insanların anlayışına bırakmamamız gerekir. Çünkü İslam hukukunda uygulanan birçok şey kitap ve sünnetten, kitap ve sünnet tarafından tespit edilen değerlerle ele alınır. Hatta bakıyorsunuz muhacire, yani verilen ilk örnekte Allah yolunda imanları için mallarını terk edebiliyorlar. Muhacir hicret eden kimseler. Hatta Allah yolunda mallarını harcıyorlar. Allah yolunda bütün eziyet ve meşakkatlere karşı, bunlara karşı katlanabiliyorlar. Bunların hepsi ne içindi? Sırf Allah'ın rızasını kazanmak içindi. Sırf Allah Azze ve Cid'in rızasını elde etmek içindi. Ensara bakıyorsunuz, ensar dediğimiz kimse, yani kendilerine yardım eden kimseler, kendilerine hicret etmiş kimseleri, göç etmiş kimseleri, büyük bir samimiyetle, iştenlikle kendilerine yetecek şeyleri onları paylaşmaya gözü alıyorlardı. Kendilerine yetecek olan bir şeyi sadece kendilerine yetecek olan bir şeyi paylaşmayı göze alıyorlardı. Hatta Allah Resulü yani onlara benzemek genel anlamda anlaşılması gereken bir şeyse Allah Resulü'nün dediği gibi hadise Benim ümmetim 73 fırtığa ayrılacaktır derken sahabe de eğer o kurtulacak olan tayfi kimdir 72'si ateşte sadece birisi kurtulacak derken Sahabe de ey Allah'ın Resulü o kurtulacak olan kimdir? Benim ve ashabımın yolu üzeri olanlar derken yani her kim o ashabın yaptığı gibi amelleri yapıyorsa bizzat kurtulan taifenin alametleri vardır onda. Kurtulacak olan taifenin alametleri vardır. Katiyetle kesin bir söz söylemiyoruz. İnşallah bu adam kurtuluyor, yani bu taife kurtul demiyoruz. Ama her kim sahayeli tabi şirk olmadığı müddetçe tevhid ehli olduğu müddetçe sahabenin o yapmış olduğu ameller Allah'ın razı olduğu ameller bizzat insanların Müslümanların hayatında varsa o kurtulacak kurtulmuş olan kurtulacak olan taifenin alametleri vardır demektir bu anlama gelir şimdi dünya hayatına karşılık şunların hiçbir zaman unutulmaması gerekir dünya hayatı bütünüyle bizim için ahiretin sermayesidir dünya hayatı bütünüyle her şey ile Bizim için ahiretin sermayesidir. Yani her şey ile ahiretin sermesidir. Dünya bizi eğer kendisine bağlayarak bizi ahiret için çalışmaktan alıkoyduğu anda işte o zaman sıkıntılıdır. Dünya bizi kendisine bağlayarak Allah yolunda cihat etmekten, Allah yolunda hizmet etmekten, Allah yolunda mücadele etmekten bizi alıkoyuyorsa işte o zaman o sıkıntılıdır. O zaman bu sıkıntılıdır. Ve... Yani kişinin mal mülk olarak sahip olduğu ne varsa bunlar eğer Allah için verilecek olursa Allah yolunda harcanacak olursa bunlar o zaman Allah katında değerli olur. Bunlar o zaman Allah katında değerli olur. Hatta sahabenin hayatına baktığımızda sahabeler Allah Resulüne geliyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü ashabtan bazılarını göstererek yani zengin kimseleri göstererek diyorlar ki bunlar zengin kimseler diyor. Bunlar diyor normal ibadetlerini yaptıkları gibi ama diyor bunlar diyor Allah yolunda sürekli gece gündüz de infak ediyorlar diyor. Sen diyor bize diyor öyle şeyler öğret ki diyor biz diyor bunların önüne geçelim. Bize öyle şeyler öğret ki bunların önüne geçelim. Şimdi düşünün bunlar nerede yarışıyor? Hayırda yarışıyor. Düşünün. Ve diyor mesela yasitakuna bil hayrat onlar hayırda yarışırlar. Ve bize öyle şeyler öğret ki Onların önüne geçelim. Ve Allah Resulü de neyi öğretiyor? Namazdan sonraki akabinde namazın akabinden sonraki olan tesbihatin ve yatmadan önceki olan tesbihatı. Yani namazdan namazın akabinden olan sonra tesbihatle 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah demek, 33 kere Allahu ekber. En sonunda da la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul ve lehul hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Yatmadan önce ise yatağa girildiğinde yapılacak olan tesbihat. 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 34 seferde Allahu ekber bu şekilde. Ve bunu öğrendiğinde belli bir zaman sonra gelip gittikten sonra diyorlar ki ey Allah'ın resulü bizi bunları diyor bizim o kardeşlerimiz de öğrendi diyor. Onlar da öğrendi diyor. Tamam mı? Bu diyor Allah'ın onlara bir farklıdır, ihsanıdır. Allah azze ve celal dilediğine verir. Bu Allah azze ve celal'in Kullarına yani onlara karşı olan bir faddedir, ihsanıdır ve dilediğine verir diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizi faddından, ihsanından, merhametinden hiçbir zaman esirgemesin. Bize sürekli merhametiyle muamele edenlerden eylesin. Çünkü neden? Hakikaten de yani biz hiçbir zaman amellerimize güvenip de Allah korusun cennete gireceğimizi zannetmeyelim düşünmeyelim. Allah'ın merhameti olmadan, ihsanı, fadlı, lütfu olmadan hiçbirimiz cennete giremez. Bu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da olsa. Sürekli Allah azze ve Celle'nin merhametini istemeliyiz ama merhameti de hak edebilmek için Allah Resulü'nün dediği gibi "İrhamu ehlen ardi yerahmetkum Siz de yer merhametli olun ki gökteki de size merhametli olsun. Yani Allah'tan merhametli, merhametli olmayı istemeden yani merhamet edilmemizi istemeden önce yeryüzündekilere merhametli olmalıyız. Ki Allah da bize merhamet etsin. Yani bu anlattıklarımızda mal, mülk sahibi olma zemmedilen, kötülenen bir şey değildir. Katiyetle. Dediğimiz gibi eğer bunlar bize Allah yolunda hizmet etmekten, mücadele etmekten, bizim dinimizi öğrenmekten alıkoyuyorsa işte o zaman sıkıntı olur. Ve dediğimiz gibi saniyeler, vaktimiz ve çoluk çocuğumuz, eşimiz ne varsa artık bunların hepsi ahiret hayatımızın bir sermayesidir. Hepsi ahiret hayatımızın bir sermayesidir. Şimdi şöyle bir ayrıma gitmeliyiz. Biz dünya işi ve ahiret işi diye bir ayrıma gitmiyoruz. Çünkü neden? Dünyada yapılan ne varsa hayır namına ve şer namına muhakkak ahiretteki bir karşılığıdır bu. Hayır namına ...veyahut şername dünyada yapılan amel olarak ne varsa bunların hepsi ahiretteki bir karşılığıdır. Ama dünya hayatı ve ahiret hayatı diye bir ayrıma gideriz. Çünkü dediğimiz gibi kulluğun tarifini yaptığımızda... ...kulluk kişiden düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şeydir dediğimizde... ...yani insanın 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yapmış olduğu eylemler, ameller ne varsa... ...bunların hepsi kulluksa katiyetle yani şu an burada oturmamız boş bir şey için değil... Katiyet de boş bir şey için değil. Bu Allah için yapılan bir kulluktur. Muhakkak niyetiniz Allah için olduğu müddetçe bunun karşılığını ahirette alacaksınız. Mislisiyle. Onun için katiyetle dünya işi ahiret işi diye bir ayrıma gitmiyoruz. Ama dünya hayatı ve ahiret hayatı diye bir ayrıma gideriz. Çünkü Allah azze ve celle bizzat bunu ayırt etmiş. Ama şunu da unutmamalıyız ki Müslümanlar hiçbir zaman dünyaya tamamen sırt çevirmiş kimseler değillerdir. Müslümanlar dünyaya tamamen sırt çevirmiş kimseler değillerdir. Yani böyle de olmaması gerekir. Aksine bu hayatın içinde yani bu hayatını dolu dolu yaşaması gereken ama meşru çerçeveler içerisinde. Yani bir şey mi etmek istiyorsun? Bunu meşru çerçeve içerisinde yapman gerekiyor. Yani ne olursa olsun herhangi birisine mesela maddi yönden bir şey mi vermek istiyorsun? ve nasıl diyeyim? Yani evlenmek mi istiyorsun? Allah Azze ve cenab helal kıldığı şekilde, meşru bir şekilde. kaldık da bunu yani zina ederek değil. Ve bunlar da Allah yolunda harcamasını bilerek tabii ki de. Ve hatta sahabelerin vasıflarından öyle bahsediliyor ki, diyor ki mesela ayette, öyle ki diyor, bunların diyor yüzlerine baktığınız zaman, Yüzlerine baktığınız zaman ihtiyaç sahibi olduğunu diyor, anlıyordunuz diyor. Siz onların yüzlerine baktığınız zaman ihtiyaç sahibi olduğunu anlıyordunuz. Ve Ama onlar hayalarından ötürü istemeyen kimseler idi. Onlar hayalarından ötürü istemeyen kimseler idi. Ve ensar da istenilmeden veren kimselerdi. Ve hatta şairin birisi diyor ki, şairin birisi şöyle diyor. O istenilmeden verenler... ...nereye gitti diyor. O istenilmeden verenler... ...nereye gitti diyor. Ve sonra devam ediyor ki... ...verilmeden istemeyenlerle beraber gitti. Yani onların infak edenleri de güzeldi. Muhtaç olanları da güzeldi. Çünkü... ...ihtiyaç... ...o ihtiyacı giderecek olan kişinin kalbine Allah'ın teşviki girmişse... ...eğer isteyerek bunu yapıyorsa... ...bu o zaman güzeldir. Katiyetle zorlara... Yani şunun, senin şunu yapman gerekir, böyle yapman gerekir dendiğinde katiyetle bu Allah'ın razı olmadığı ve aksine insanların nefret ettiği hatta bu sözleri daha söylediğini mesela şahit oluyor. Ya hak etmiyor ya, boş ver. Ne öyle diyorsun ki? Hatta günlük hayatımızda karşılaşıyoruz ya mesela bir kimse bir işi gerçekten istemeyerek yaptığında muhakkak ne oluyor? Ya elinde patlıyor, ya bir aksilik oluyor. Muhakkak bir şey oluyor. Hemen ne diyorsun? Demek ki istemeyerek yaptın ki bak böyle oldu. Ki onun için yani Dediğimiz gibi yani o istenilmeden veren, verenler nereye gitti? Ve verilmeden, istenilmeden, verilmeden istemeyenlerle beraber gittiler. Yani onların infak edenleri de güzeldi, muhtaç olanları da güzeldi. Ve dediğimiz gibi dünya hayatını ahirete tercih mi ediyoruz derken, hangi hareketimiz, bizim yapmış olduğumuz hangi hareket, amel, eylem varsa... Yani eğer dünya hayatını, yani bizim yapmış olduğumuz eylem, amel, dünya tercihimi sayılıyor diye bundan kendimize bir pay çıkarmamız gerekir. Yani günlük, zaman dilimi içerisinde yapmış olduğumuz eylemler, ameller ne varsa gerçekten dünyaya tercih mi sayılıyor, dünyaya tercih mi sayılıyor diye bundan kendimize bir pay çıkarmamız gerekir. Çünkü dünya bedavada değil. Dünya bedava da değil. Allah Azze ve Celle'nin ayette söylediği gibi, ulayikel hayata dünya bil aakhirah. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Allah Azze ve Celle bizi ta ki ölene kadar sürekli ahiret hayatını elde edenlerden, ahiret hayatı, hayatı için sürekli mücadele edenlerden eylesin. İnşallah burada bitireyim meseleyi, fazlasın çünkü geç olduk. Sübhaneke ve bihamdik ve eşhedü alla ilahe illa ente, estağfirüke ve kevvileyk. Allah razı olsun.